Falezlerin ışıklandırılması, aydınlatılmasının buradaki doğal yaşamı olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle projeye karşı bir kampanya başlatmıştı. Hande Çalışkan güzel haberi şöyle duyurdu. Herkese merhaba. Falezlerde Akdeniz fokları ve yaban hayatına özgürlük, Antalya'nın simgesi falezlerin ışıklandırılması projesi durduruldu. Desteğinizle kampanyamız başarıya ulaştı. Destek veren herkese çok teşekkür ederim diyor. Kendisi ne güzel haber. Halkı dinleyen yöneticiler de var demek Saros gönüllülerinin Saros körfezinde liman inşaatına karşı sürdürdüğü kampanyada imzalar 118 bini geçti. Change.org taksim Saros'uma dokunma adresindeki kampanyada paylaşılan bilgilere göre liman inşaatı ÇED olumlu raporuna yapılan itirazın sonucu beklenmeden bilirkişi raporlarına da rağmen sürüyor. Saros'ta sular durulmuyor. Kıyılar tahrip ediliyor. Denizler dolduruluyordu yalnız Saros gönülleri. Geçtiğimiz günlerde yaptıkları protesto gösterisinde imzaların çıktılarını aldı, götürdü ve 150 metrelik bir imza zinciri oluşturdu. Kampanya metninde Körfez'de liman projesine neden karşı olduklarıyla ilgili şu ifadeler yer almış. Saros Körfez'i dünyadaki en der güzellikteki denizlerden biri. Akdeniz'in kirliliğe karşı korunması sözleşmesi kapsamında da yurdumuzun en önemli doğal bir varlığı. Kendi kendini temizleyen dünyadaki iki denizden biri, Kaptan Kusto'nun tespitleri çerçevesinde Kızıl Denize eşdeğer bir dip güzelliğiyle de ünlü. Saros körfezimiz yüzlerce deniz canlısı ve balık türüne endemik bitkilere sahip. Saros körfezimize uluslararası likit, doğalgaz ve petrol taşımakta kullanılan 100 bin tonluk dev kargo gemilerinin barınacağı liman ve iskele yapılmak isteniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çet olumlu kararı Edirne İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Bölge halkının itirazlarına rağmen iptal edilen çet raporu ısrarla 11 yıl önce 2009 yılında dönemin şu an olmayan Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yazılan genelgeyle tekrar uygulamaya alınmak isteniyor. Mahkemece görevlendirilen 10 farklı disiplinden 10 bilim insanı çet raporunda yüze yakın bilime, bölge planlarına ve çet yönetmeliğine Aykırılıklar tespit etti. Edirne İdare Mahkemesi'nce çet olumlu kararının iptali davasında 14 ayrı hukuksuzluk hükmü altına alındı. Hukuksuzluk yapılan bu çet sürecinin iptali için desteğinizi bekliyoruz diyorlar. Kampanya Change.org Taksim Saros'uma dokunma adresinde devam ediyor. Bugün iklim için Cumalar İklim Grevi Günü Nilfer Gençlik Meclisi ve Fridays for Future Bursa aktivistleri Bursa'daki hava kirliliğine karşı harekete geçti. Bursa'ya nefes ol altında bir araya gelen ekip 48 sivil toplumunun imzacı olduğu bir kampanya başlattı. Change.org Taksim Bursa'ya nefes ol adresindeki bu kampanyada Bursa'da hava kirliliği probleminin kronik bir noktaya ulaştığı ve tüm yıla yayılmış bir sorun olduğunun Bilimsel raporlarla kanıtlandığı söylenirken salgın hastalıklardan dolayı taktığımız maskeleri hava kirliliği yüzünden de takmak istemiyoruz ifadesine yer verilmiş. Kanser, kalp rahatsızlıkları, solunum yolu hastalıkları, birçok sağlık sorununa neden olan hava kirliliğinin kontrol edilemeyen bir problem haline geldiğini söyleyen Bursa'ya nefes ol ekibi. Güncel çalışmalar uzun süreli hava kirliliğine maruz kalan kişilerin ortaya çıkan kronik hastalıklar nedeniyle Covid-19 ve benzeri hastalıklara yakalanmada, olumsuz etkilenmede riskin daha yüksek olduğunu belirtmekte diyor. Kampanyada ayrıca şu ifadeler yer almış. Çok üzücüdür ki 2019 yılı içerisinde hava kirliliğine atfedilen ortalama ölüm sayısı Türkiye genelinde 1584 olarak kayıtlara geçti. Bursa'daki hava kirliliği probleminin çözülemeyen bir konu haline gelmiş olmasından endişe ediyoruz. Temiz havanın hak ve tüm canlılar için savunulacak bir talep olması bizleri harekete geçirdi. Nilüfer Gençlik Meclisi Fridays for Future Bursa aktivistleri olarak Bursa'ya nefes ol kampanyasını başlattığımızı ilan ediyor. İklim krizine karşı mücadelede yerel adımları güçlendirecek ve tüm canlıların ihtiyacı olan temiz havaya kavuşabilmemizi sağlayacak aşağıdaki taleplerimiz için tüm yaşam savunucularının desteklerini bekliyoruz. Kampanyanın talebi ise şu şekilde. Bursa Temiz Hava Eylem Planı'nın acilen etkin bir şekilde hayata geçirilmesi, Paris Anlaşması'nın onaylanması, mevcut ormanlarımızın mutlak ölçüde korunması, mevcut tüm termik santrallerin kapatılması, kapatılma sürecinde adil iyileşmeye önem verilmesi, çalışanların mağdur edilmemesi, projelerin izin aşamalarında sağlık etki değerlendirme sürecinin de mevzuatlar aracılığıyla uygulanması, Bursa hava kalitesi, izleme istasyonlarının 7-24 açık tutulması, var olan istasyonların bakımının yapılması ve istasyon sayılarının arttırılması. Hava kirleticilerinin ise sınır limitlerinin dünya sağlık örgütü tarafından belirlenen eşik değerlere indirilmesi. Kampanya Change.org Taksim, Bursa'ya nefes ol adresinde devam ediyor. Ben Uygar ismi Change.org özel haber programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yar.